Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi salli ala Muhammedin ve ala, ala Muhammed bi zerrati kainat, ve ve ve, bi ve malumatik Üçüncü lema Üçüncü nükte Şu dünyada zamanın fena ve zevali eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Ve mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbiri içindeyken hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer fakat süratte birbirine muhaliftir. Öyle de insandaki cisim, nefis, kalp, ruh daireleri öyle mütefabittir. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli mağdum ve meyyit bulunduğu halde kalbin, Hazır günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar dairei vücudu ve hayatı geniştir. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daireyi azime, dairei hayatını ve vücuduna dahildir. İşte bu istidada binaen hayat-ı kalbi ve ruhiye medar olan marifeti ilahiye ve muhabbeti rabbaniye ve ubudiyeti subhaniye ve marziyat-ı bu dünyadaki fani ömür baki bir ömür tazammun eder ve ebedi ve baki bir ömür intihac eder ve baki ve layemut bir ömür hükmüne geçer. Evet baki hakikinin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir saniye bir senedir. Eğer onun yolunda olmazsa bir sene bir saniyedir. Belki onun yolunda bir saniye la yemuttur. Çok senelerdir. Ve dünya cihetinde ehli gafletin yüz senesi bir saniye hükmüne geçer. Meşhur böyle bir söz var ki sinetül firaki senetün ve senetül vesâdisine. Yani firakın bir saniyesi bir sene kadar uzundur. Ve visâlin bir senesi bir saniye kadar kısadır. Ben bu fıkranın bütün bütün aksine diyorum ki visal, yani vaki Zülcelal'in rızası dairesinde li ve çillah bir saniye visal, değil yalnız böyle bir sene, belki daimi bir pencerey i visaldir. Gaflet ve dalalet firakı içinde değil bir sene, belki bin sene, bir saniye hükmündedir. O sözden daha meşhur şu söz var. Erdül felatim ala azayfin can, semmül khiyyatü maal ahbab meydan, hükmümüzü teyit ediyor. Meşhur evvelki sözün sahih bir manası budur ki, fani mevcudatın visali madem fanidir, ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Senesi bir saniye gibi geçer. Hasretli bir hayal ve esefli bir rüya olur. Bekayı isteyen kalbi insani bir sene visalde, Yalnız bir saniyecikte ancak zerre gibi bir zevkini alabilir. Firak ise saniyesi bir sene değil, senelerdir. Çünkü firakın meydanı geniştir. Bekayı isteyen bir kalbe firak çendan bir saniyede olsa seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder. Maddi ve süfli muhabbetler için... Bütün mazi ve müstakbel firakla doludur. Şu mesele münasebetiyle deriz. Ey insanlar! Fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydeli meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır. Baki hakikinin yoluna sarf ediniz. Çünkü bakiye mütevehçi olan şey bekanın cilvesine mashar olur. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister bekaya aşıktır ve madem bu fani ömrü baki ömre tebdil eden bir çare var ve manen çok uzun bir ömür hükmünde geçirmek mümkündür. Elbette insaniyeti sükut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bir fiile çevirmeye çalışacak ve ki hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz. Allah için görüşünüz. Allah için çalışınız. Nillah, li veçinlah, rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmünde geçer. Bu hakikata işareten Leyla-i Kadir gibi bir tek gece 80 küsur seneden ibaret olan bin ay hükmünde olduğunu nasıl Kur'an gösteriyor. Hem bu hakikata işaret eden ehli velayet ve hakikat beyninde bir düsturu muhakkak olan bastı zaman sırrıyla çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zamanı Miraç, bu hakikatın vücudunu ispat eder ve bir fiil fukuğunu gösteriyor. Miraç'ın birkaç saat müddeti binler seneler hükmünde vüsatli ve ihatası ve uzunluğu vardır. Çünkü o Miraç yoluyla beka alemine gitti. Beka aleminin birkaç dakikası şu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir. Hem şu hakikate bina edilen beynel evliya kesretle vuku bulmuş olan bas zaman hadiseleridir. Bazı evliya bir dakikada bir günlük kişi görmüş. Bazıları bir saatte bir sene vazifesini yapmış. Bazıları bir dakikada bir hatme Kur'an'i okumuş olduklarını rivayet edip ihbar ediyorlar. Böyle ehli hak ve sıdk bilerek kizbe elbette tenezzül etmezler. Hem o derece hassiz ve kesetli bir tevatürle bassız zaman hakikatını aynen müşahede ettikleri medar-ı olamaz. Haşiye قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يومًا أو بعد يومًا يومًا آيتين ولبسوا في كهفهم ثلاثميتٍ سينين وَاَزْدَادُ 9 Ayet-i tayyi zamanı gösterdiği gibi وَاِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكَ كَهَرْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ. Ayeti de bastı zamanı gösterir. Şu bastı zaman herkese musattak bir nevi rüyada görünüyor. Bazen bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, geçirdiği ahvali, konuştuğu sözleri, gördüğü lezzetleri veya çektiği elemleri görmek için yakaza Ademinde bir gün Belki günler lazımdır. Elhasıl, insan çendan fanidir. Fakat beka için halk edilmiş. Ve baki bir zatın aynesi olarak yaratılmış. Ve baki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş. Ve baki bir zatın baki esmasının cilvelerine ve nakışlarına medar olacak bir suret verilmiştir. Öyleyse, böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti bütün cihazatı ve bütün ile o baki sermedinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp Ebet yolunda o bakiye müteveccüh olup gitmektir. Nisanı ya baki entel baki dediği gibi kalbi, ruhu, aklı bütün letaifi huvel baki huvel ezeliyyü el-ebediyyü, huvel semediyyü el-daim, huvel matlûb, huvel mehkûb, huvel meksûd, huvel mağbûd, demedir. Üçüncü nükte, şu dünyada, zamanın fena ve zevale eşyadaki tesiratı, gayet muhteliftir. Ve mevcudat ise,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 ruh daireleri övgüne mütefabittir. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbelin madun ve meyit bulunduğu halde kalbin hazır günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daire-i vücudu ve hayatı geniştir. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire yazime daire hayatını ve vücuduna dahildir. Şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Zaman böyle çok ayrı bir Beşer zamanın hakikatinde pek keşfedilmez. Nasıl bir şey ya? <gülüyor> Doğdum 60 sene geçti. Ne oldu bu 60 sene içerisinde? <gülüyor> Saçlar beyazlaştı. Kan burç çıktı. 70'e geldim eller titriyor. <gülüyor> 80'e ulaştım, ulaşmadım mecbur. Ne yapıyor zaman? <Gülüyor> zaman cismaniyeti, eşyayı törpülüyor, nefesini kesiyor, soluğunu, nefesini, sesini kesiyor. Zamanın seyir yani bir şeyin mahiyetinde tayyir, tebedül ve teşekkül varsa, o zamanın tesiratından kurtulamıyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetullah kanunu. Mesela ahşaktan çok güzel bir villa yaptınız, köşk yaptınız. Bugün çok güzel, çok mükemmel. Ama 30 sene sonra gel, çatlamış, kabuk bağlamış, eski tarihetini, tatlılığını kaybetti. Demek zaman cismaniyet üzerine, zaman eşya üzerine böyle tesir ediyor mu? Ediyor. Ama insanın mahiyetine bakınca, insan müteşekkil dairelerden tecelli etmiş, cenab bakın Hakk'ın cami ismine olmuş olduğu için, insanın cephesinden bir cephesi maddiyatıdır, cismaniyetidir cismaniyet noktasından bakınca insan da zamanın tesiri içerisine giriyor mu? Giriyor. Hastalıklar, yaşlılıklar, zamanın törpüsü içerisinde yani dün neredeydik, bugün neredeyiz, yarın da olacağız. Yani bütün insanlar bu zamanın çarkı içerisinde tedrice, fenaya doğru gidiyor mu? Gidiyor. Ama insan sadece cismeniyetten müteşekkil değil. İnsan camiete massar. Ceset maddedir. Ama insanda ne dairesi var? Kalp dairesi var. Kalbin içinde iman var. Kalbin içinde hatırat var. Kalbin içinde muhabbet var kalbin içerisinde şefkat var. Müzaharet manası var. Böyle insanları var. Ruh var. Ruh zaten cisim ve cismaniyetten çok daha farklı. Cesedin besateti var. Yani insanın vücudu cesedi nedir? Terkiptir. Bir şey terkip olursa o yıkılır, o kırılır, o parçalanır. O da olur O kokar. Ama bir şeyin besateti varsa, buradaki besatet manası basit manası değil. Yani terkip olmuyor. Mesela <gülüyor> süt nedir? Terkiptir. Et nedir? Terkiptir. <gülüyor> Sütü, eti Temmuz ayında birkaç saat <gülüyor> dışarı dönse ne yapar? Kokar. <gülüyor> Ruh. Ruh alemi emirden gelmiş. Emir dairesi. Komut dairesi. Yani bilgisayar mantığıyla baktığımız zaman bilgisayarın bir neyi var kaportası var bir kasası var kasa ceset gibi bir de esas bilgisayarı bilgisayar yapan neyi var yazılım programı var işte yazılım programı daire emirdendir Windows 7 XP işte Windows ve onun bilgisayarın kasası. Kasa, insanın cesedi, ruh, yazılım programı, vesateti var. Ruhun vesateti olmuş olduğu için zaman ruh üzerine müessir olamaz. Yani zaman ruhu eskitemez. Yani. Tamam, cesedi yıpranır, bükülür, kırılır, dökülür, paraların ve parçaların. Ama ruhta öyle özellik yok. Zaten bir şey, bu da bir kanun, kesafetten letafete doğru geçince, letafet ve nuraniyet kesbedince harici tesirlerin etkisinden gittikçe kurtulur. Bu Hazretleri ruhla çekim, çekim kanunu arasında bir rabıta kuruyor. Ruh neye benzer? Ruhun dünyada bir benzeri yok, bir eşi yok ama zihne yaklaştırmak noktasından bakınca işte yerçekim kanunu ne gibidir? Ruh gibidir diyor. Eğer yerçekim kanunu kafasına şuur takarsan ruh gibi olur. Ruhun içerisinden şuuru çıkartırsan ne olur? Yerçekim kanunu gibi olur. Yani şimdi şurada yerçekim kanunu var. Şimdi bir adam silahşıyor, çok hızlı tabanca çekiyor, attığını havada vuruyor. Şöyle yumurtayı atıyorsun havada hemen çak çekti vurdu. Yani sineği vuruyor, de bak sol kanadını vurdum, git bak konturum. O kadar arada hassas keskin atı vuruyor. <gülüyor> Elma yaktım vurdu, Efendim, yumurtayı attım vurdu, sineği havada vurdu. Tamam. Yani. Peki. Al tabancayı da şu yer çekim kanunu vur bakalım hadi vur tabancaya gücün yetmiyorsa ne kadar kesici öldürücü alet varsa hepsini kullan. İstersen bışkıyla biç. İşte istersen keserle kafasını kır. İstersen boksörsen yumruk at. Kaleteçiysen kalete yap. Şu yer çekim kanunu öldür hadi kes. Paralar, parçalar. Hadi. Var mı öyle iyi? Ruhun vesafeti var. Yani ruh beka için yaratılır. Ceset tökülür. Dağılır. Ölür işte. Kabire diyor ya. insanlar. Ölmez. Ölen neymiş? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Yani insanın cesedi ölür. Aşıklar ölmez. Ruh, ruh bekay için. Yani, ruh ebede gidecek. Zishur, Nurani, Latif, Besatettar, Hayat. İsa'yı deyince nasıl yazının programını anlıyorsak, mahiyet insani haritasında da insan deyince neyi anlamamız gerekiyor? Ruh. ruhu insani. Hayatın asli cevheri nedir? Ruhdur. Ruh bekaya gidiyor. Ruh ebede namzet. ise insan meslek ve meşrubünü tarz ve uh alemini, dünyasını ile tezin ederse, kendisi gibi o dünyada gider. Fani ve fenadır. Ya ne yapmak lazım? Bizi beka bekliyor. Bizi ebediyet. Ruhun imsat açlığı var. Biz bekaya gidiyoruz. Biz ebeden mevzusuz. Biz ebediyete namz ediyoruz. Demek, zamanın eşya üzerinde tesiratı var mı? Var. O tesirat içerisinde bir Müslümanın tezinat noktasında, tezinat. tezhip diyoruz da, Tezhib, ruhu süslemek. Bekaya gidiyor ya, beka. Gelin arabası, gelin arabası süslenir mi? Süslenir. Bezenir mi? E ne olacak? Bu araba da fani. O gelin falan. Ruhun tezhibi, ilim, iman, marifet, khalidinla filan. Evet. Bakın, bütün el hakkat. Şut bakın. Sahnoda bu değişik şeyleri var takdim tarzları var. Cismaniyeti diyor, süfriyatı bırak. Kalp ve ruhun dereceye hayatına yüksel. Cismaniyat, süfriyatı bırak. Onu bir geriye bırak. Ne kaldı? Kalbin daireyi hayatı, bir de ruhun daireyi mahalli imandır. İman, izan ve yakın merkezi kalp. Kalbin daire hayatı, kalbin tenfisi, kalbin telesizi, kalbin gıdası, kalbin cilası zikirdir, tesbih. Allah ham. ne diyor? Kur'an kalplere nedir? Kâdaflara Kalplere gıda. Kalbin gıdası nedir? Zikirdir, tesbiktir. Ya yani, yani. işte kalbin derece hayatına çıkmak ne demek? O kalbi o zikir ikliminde işletmek, orgunlaştırmak. Kalbin kıvamı, her şeyin bir kıvamı yok mu? Kalbin de kıvamı var. Peki nedir kalbin kıvamı? Zikir. Zikir nasıl olacak? Tamam. tesbih arasın. Fenerin la ilahe illallah. Çeker misiniz? Güzel. Bu kadar mı? Hayır. Lisan zikir, zikrin suretidir. zikir olur ki hakikatına ulaşsın. demek zikrin de hakkatı var mı işte kalbin zikrin hakikatına çıkması icap ediyor eline tespiyorsun tamam na iman versin versin güzel ya Kemal mı anlamak zikrin hakikatı yani Allah'ın Unutmayan bir gönül fezası. <Gülüyor> Bazı arzu sattığım şey ya zikresine ne vermiştiriyorsun? <Gülüyor> Şu ne buş? Mecnun Leyda'yı unutur mu? Ayıftır yani. Havam için doğru ama kat için. Allah'ı unutmayan bir gönül. Bir anı seyyada o iktisadı kopartmaya Ama insan zamanın tesiri içerisine girdiği için cisminin yettiğesi var, Değil mi? yiyor, içiyor, geziyor, işiyor, çifti var, çubuğu var. Ama dışı sahrai kesette, içi ummanı vakitte. İşte yani, yani, niçe bir gidiş var. Biz ince önce bir şeye gitmiştik, Çanakkale'ye Şimdi Çanakkale boğazı böyle su biraz hızlı akıyor, şey gibi, nehir gibi. Çanakkale'nin, şöyle böyle kaba Şimdi su böyle akıyor. Yani çıplak gözle, şu hudi gözünle bakıyorsun, su ne yapıyor? Şöyle akıyor, aşağı doğru akıyor, çok da hızlı akıyor. Ama hakkat noktasında Çanakkale'nin derinliği, diyelim ki 100 metre, bunun 5 metresi yukarıdan aşağı doğru akıyor. %95'i de aşağıdan yukarıya doğru bakıyor. Ters akıntı. Ben bir bir bir ders yaptık orada. Bir bak şu var ya. Riyasız bir arif evliya. Zahiren baksan gözümle gördüm vallahi billahi tilla Kusuna akıyor. Öyle akıyor. Ama batın el baksan onun içinde nasıl bir derya var, nasıl bir akış var. Ama riyadan da mahhus kimse bilmez. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Riyadan mahhus bir akış, yüzde doksan Allah, Allah'a doğru gidiyor. Yüzde beşi de zervahir, sattar uyup ayıplarını yapıyor, ötüyor, kapatıyor kendini. İşte kalbin vereceği hayatı, zikrin hakikatına ulaşmak. Kalp zikrin hakikatına ulaştığı zaman artık lisanen tesbihe fazla ihtiyaç olmaz. Çünkü lafız olmadan o bakışta marifet derinliğine ulaşır. Bakışıyla, nazarıyla, takdiriyle, ile marifet yükünü almış olur o muanının derinliğine girdiği zaman fazla elfaza el ihtiyaç duymaz. Neyse uzatmayalım. <gülüyor> Bir de ne var? Ruhun imbisatı var. Esas... Mesela... Bir Müslümanın manevi telakkisinde üç merkez çok önemlidir. Midrak, akıl, mantık ve muhakkeme, delil ve hüccet. İslam tarihinde müştehidler, Ülaha idraki temsil etmiş. Kalp. Hem tarikat imamları, evliyalar onlarda neyi temsil etmiş kalbi? Bir de ruh. Ha. Ruhun imvisatı hem idrakın da önündedir, hem kalbin de önündedir. Yani ruh, yani bunları biraz anlatmak zor görünüyor. Üstad diyor, hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıksa. Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıksa. Evet. Maziye nüfus, istikbale hulun ve evet. hakikatı tecelli eder. Yani ruh, imsatta açılırsa, tam açılırsa, zamanlıktan zamana mukabil gelir. Evet. Mazi, hal ve istikbal Hazır hükmüne geçer. Aynı hükmüne geçer. İşte miracın sırrı budur. Peygamberimiz Ruh-i misat da açıldığı zaman yani, Bekalemine girer. Bekalemine girdiği zaman İleride yani, geliyor da Bekalemine girer zaman bekalenin birkaç dakikası dünyanın binlerce senesinden daha vasi, daha engin. Yani. Şimdi ruhun inbis, yani zamanın eşer üzerindeki tesiratı noktasından konuşursak mesela koşucu var ya yarış bantları Böyle eskiden insanlar ne atıyormuş ok. ok. Şimdi hani oku büyüt, okun önüne de bir tane sepet koy, sepetin içerisinde bir tane adamı yerleştir. Şimdi oku buradan çek, nereye doğru, Anadolu'ya doğru at. Ok şimdi gidiyor. Yani varsa yine konuşalım. İster yüzünü doğuya çevir istersen batıya çevir fark etmez. Bununla hiçbir sınırı yok. Yani yarım saatte şeye ulaştı İzmit'e. Yarım saatte İzmit'e ulaştı. Yarım saatte İzmit'e gitti. Bir de iş al. aldım. Işığı da ampul ok gibi düşün. E şimdi da önüne bir tane sepet koyup bir insanı gelmiştir. Bir saniyede üç yüz bin kilometre. Sekiz dakikada güneşe ulaştı. İşte sekiz dakikada güneşe ulaştı. O ok sekiz yüz milyar sene yürüse güneşe senede gördüğü işi o ışık sekiz dakikada görüyor. Zamanın imzatı açmamalı. Işığın sekiz dakikada gözüne ve kulağına isabet eder hayatı tekvini müşahede etmesi, müşahede etmesini, ışığın sekiz dakikalık seyri sürükünü o ok sekiz yüz milyar senede tamamlayamaz. Diğer tabiriyle, ışığın sekiz yüz milyar senede seyri sürükle ulaştığı menzile ışık sekiz dakikalık Teorik, fizik bunu yani artık bu, bu, bu ilim dünyası onu açık iki kere iki dörtten açık bir şekilde ne yapıyor? Eşim. Sabe ediyor. Eşim. Hakkati insaniye, ruhun imbisatına ulaşmaktır. Eşim. İnşallah cennete giderse, Eşim. Allah elini izin tutarsa, Allah'ını mazgı gönderirsek, Musa Hazretleri cenneti anlatıyor. Eşim. Cennetin özelliği nedir? İnsan, insanın vücudu, şu cismaniyet var ya, cennette, evet. ruh hiffetinde olacak. Hayal da suretinde, hayal suretinde ve ruh hiffetinde olacak. Peki her şeyin bir kemarı var mı? Hı -hı. Her şeyin bir kemarı var eğitimdir, öğretimdir, sanattır, teknolojidir. Şimdi beş adam nereye doğru gidiyor? Kana doğru gidiyor. He? Benim çocukluğumuzda en fazla iki katlı, üç katlı, beş katlı çocukluğumuzda beş kat apartmanı gördüğümüz zaman gördükler, Allah Allah. İşte Erzurum'da kuşkaya apartmanı şey. yapıldığı zaman, bir resimde Erzurum? Allah Allah, şuna bakıyor. Hem de camdan. Şimdi kuşkaya şey gibi kaldı. Şimdi de küçüğü. Anadolu tabiyle kolluk gibi oldu. <gülüyor> Şimdi bütün beşer kemara doğru gidiyor mu? İlimde, sanatta, teknolojide. Peki mahiyeti insaniye o da nereye gidecek? Kemala. Beşerin kemalı ne? Taşı ve toplularıyla hayatta olan cennet hayatı. Cennette Allah Allah, ruh hafif suretinde bir imbisata masal olacağız. Ustada <gülüyor> Hazretleri <gülüyor> Nacihat Risalesi okunurken demiş ki insanlar diyor tenezzü için dünyada bir dağdan bir dağa gidiyorlar. Kusura'ya gelin, ya evet. şu ulu dağa çıkalım. Manisa'ya gittin, şu sivil dağına çıkalım. Tamam. Adana'ya ulaştın şu torosları ne yapalım, Tema edelim. Bir dağdan bir dağa tenezzü için gidiliyor mu? Gidiliyor. Ahirette demiş insanlar bir yıldızdan diğer yıldızdan tenevzü için gidecekler. Şimdi kainatta kanun hareket var mı? Var. kanun hareket var. Elinde bilya bile bırak, yuvarla, bilya döner mi? Döner. Teker de dönüyor. Kız, karıncanın bir hızı var mı? Biraz daha küçük, mikroorganizmanın, bir mikrofon, bir bakterinin yürüyüşü var mı? Var. Mikropların yürüyüşü var mı? Var. Karıncanın yürüyüşü var mı? Kaplumbağanın yürüyüşü var mı? Geyin, impalanın yürüyüşü var mı? Taksinin yürüyüşü, uçağın yürüyüşü, sesin yürüyüşü, ışığın yürüyüşü, Cebrail'in yürüyüşü. Meleklerin yürüyüşü. Bu kanunun ucu dünyada var mı? Var. Kemal'i nerede? <Gülüyor> Kemal'i ahirette. Cebrail'e cana bak kanat takmış. Bir anda ağaçtan yere iniyor mu? Ve burada bataklığa batmaması üzere eder. Bütün melekler ruh hüffetinde hayat suretinde ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Yani Allah'ın evet. o hallahiyeti, o kanunu şu anda kainata cari Çağır. çalışıyorlar. Bakıyorsun anında vahiy geldi. Cibril. İşte asıl terakki ruhu imbisata giderken Ruhun zaman içerisindeki intişarına medar. ustad burada dört tane önemli şifreyi nazarında sunuyor. Okulakalık. İşte bu istidada binaen hayatı kalbi ve ruhiye medar olan... Ha, esas kalbi hayat ve ruhu hayat deyince neyi anlamamız lazım? Yani tabirca ise kalbi hayatı ruhu hayatı formüle edersek kormüle, formül tarzında ifade edersek matematikçilerine kalim al. kalbi hayatımız ve rüya hayatımızın tecelliyat noktasında görev ve sorumluluğu, intişar ve inkişafının çerçevesi nedir? Büyük parantez aç, okulak Marifeti ilahiyyedir. Ilahiyye. Kalp ve ruhun daire-i hayatının <gülüyor> ilki. Marifeti ilahiyyedir. Ilahiyye. Şimdi böyle bir istidat Ruhun bir Niye Allah ruha imisad vermiyor? Allah'ı tanıyacak. Bir e dünyada 40 sene 50 sene yaşıyor. Ne oldu? Öğrendiğine bak. Bildiğine bak. Anladığına bak. Hemen ölüm geldi, ölümlü durdu kapattı önünde. Ben bazen söylüyorum şimdi insanın Nuh o kadar ömrü olsa. İlim dünyası diyor ki Einstein gibi en böyle dahi fert şey, fıtratlar insan beynin yüzde yedisi, yüzde iki uçuğunu, yüzde iki yüzde beş, yüzde yedi. Beynin yüzde sekizini kullanıyor. En fark daha insanlar yüzde yedisini, yüzde beşini kullanıyor. Havi adamlar beynin yüzde birini de, dinde birini kullanabiliyor. Köyde, dağda yaşayan bir adam. Dahide beynin yüzde ikisini, iki uçunu kullanıyor, beşini kullanıyor. Yüzde doksan beşi boş. Niye verir Alt kısmında yanında bahçe var? 10 metre yerde de evim var. Karpuz kavun yetiştiriyorum. Ben getir dünyanın en büyük şeyi ulaştığında şirketini, tırlarını, karpuzları buradan bahçeden alacağız, eve kadar götüreceğiz. Ne olur? Anistan mı? 300 tane tır al, getir, yükle. Ne yapacaksın? Hiç adımlık yok. <gülüyor> bahçe burada ya orada. İnsan dünyadaki ihtiyaçları ve ömrü. Hani bahçe ev gibi. Niye yüzde doksan sekisinin beynin boş? Yani muattal. İşte beka için yaratılıyor. Allah'a muattal olacaksın. İstatların intişar ve inşafı burada açılacak. Orada Kemal derecesinde inşallah tecelli edecek. İşte hayat-ı kalbi, hayat-ı ruhinin şifresi. Daha açıkçası Allah bu cihazatı, bu donatını, bu kabiliyeti şu dört mana için bize vermiş. Birincisi, marifeti ilahiye. Allah'ı tanımak. Marifette derinleşmek. Bu bir. Muhabbet-i Rabbaniyye. Bir de Sevmek. Sevmenin de art yapısı nedir? Bilmektir. Doğru dürüst bilmeyen sevemez. Sevmek de nereden geçer? Ne kadar bile bilirse o kadar sevgi onluğu açır. Marifet ilahiye bir okur. muhabbet ya Rabbaniye. Kainat kadar bir muhabbet kalbi misaniyede yerleşebilir diyor. Kainat kadar bir muhabbet insanın kalbinde yerleşebilir. İşte kamil bir Müslüman fıtrat haritasını açıp kendine yapması lazım, analiz etmesi lazım. İkinci kalp ve ruh dayanımızın ikinci adımı muhabbeti layihye, Allah'a Bakın şimdi ne varsa, ne varsa oğlum sevdiğim, teveccüh ettin, kalbine koydun, hıfz ettin, mecnun gibi arkasına takılıp gittim ne varsa hepsi kimin? Muhabbet Allah'a dönmesi lazım. Hakiki muhabbet Allah'ındır. Ama insan gasp ediyor. Evet. Cenab-ı Hakk'ın evet. insanda muhabbetin iki şeyi var. İki ciheti var. Birincisi insan bakın Allah'ı sevmesi lazım gelirken kendini seviyor. Allah'a tahsis etmesi lazım gelen muhabbeti kendi zatına tahsis ediyor. Burada zulmediyor bir. İkincisi gayra taalluk eden muhabbet. Allah'ın yani muhabbet ikidir. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın zatına, ikincisi Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına, isim ve ünvanlarına tahsis edilmesi icap ediyor. Hakkat noktasından böyle. Ama insan zulm ediyor. Nasıl zulm ediyor? Allah'ın zatına mütevecce olan muhabbeti Allah'tan kesiyor. Kendine tahsis ediyor. Teferim ediyor. filanlaşıyor İpi kopartıyor. Ha. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını, çuğunatını sevmesi lazım gelirken bu sefer de Bağ bahçeyi çifti ve çubuğu seviyor. Yine o muhabbet hakiki mecazından mecaze ne yapmış oluyor? Kaymış olur. Mustafa Hazretleri, kalp ve ruhun dereceği hayatı, marifeti ilahiye, Allah'ı billahiye, Cenab-ı Hakk'ı sevmek Hı. ki Devam. ubudiyet ve subhaniyye, <gülüyor> Allah'a ibadet, secde, Allah'a kurbiyet, ubudiyet ve kuz mağbudu bilhab budiyet neyi tazavun ediyor? <gülüyor> Devam et. Marziyat-ı ilahiyyete. de Allah'ın rızası. Allah'ın rızasını tahsin. Şimdi toplarsak formül tarzında Cenab-ı ruh iffetinde, hayat suretinde şu mahiyeti insani haritasını niye vermiş? Dört amaç için marifet kısaltır tatılıp marke mahalle ibadet ve Allah'ın rızası marziyat nedir Allah'ın marziyatı Kur'an'da ayet kername var Cenab-ı Hak ne diyor? Sizin için din olarak neyi seçtiniz? İslamı seçtin. Allah'ın nızasını işte Kur'an. Çünkü kardeşimiz orada üniversitede, kina namazını kırıyor çünkü odasında namazını kırılmış. Dua ederken arkadaşlar, üniversitedeki diğer öğretim yeri arkadaşlar içeri girmişler. Bak, çünkü kardeşimiz orada namaz kılıyor. Neyse oturmuşlar, onunla işleri falan var. Namazını ise odasının tesvahını yapmış. Amin derken o gelen arkadaşlar demişler ki, ya hocam. Ya bize bir dua et de Allah kalbimize ilham etsin, ilham versinler. Hakkı hak, hak katılmalı. Onlar namazı kırık, yani belki cumaya gidiyor ama 4-5 vakit namaz yok. Yok e hocam demişler, bak sen dua ediyorsun, biz de dua kattı. Allah kalbimize ilham etsin de biz de namaz kalalım. Buna dönmüş ne ilhamı? <gülüyor> Vahi var, vahiy Kur'an'da Cenab-ı Hakk yüz küsur yerde namazı emrediyor Daha hangi ah, da hangi ilhamı bekliyorsun? Bakm bak. Bir zeka arkadaşları da bilmeyecek. İlham bekliyor. Ama vahiy var da Allah ne Hem de kaç yerde? Hı. Yüz küsür geri de Allah namazı ediyor da. ne ilham bek, ne bekliyor? Yani. Bir de Allah'ın marziyat, yani. Kur'an'ı hüvesi yaşamak yaşaşmak yaşasın. İşte mahiyeti insaniye haritasının yaratılşının sırrı azıni bunu bizim seyr-i sürükümüz böyle olacak. İlmimi arttırmayan gün diyor, naletli bir şey olsun. Dinime geldi, söylemek istedim. İki günü müsade olan hadis sonları. <gülüyor> Zarardadır, ziyadadır. Nüvvete medan Yana bakın, mağrifetine kadar bugün bir şey kazanmamışsın diyor Peygamberimiz. O günü kaybedilmiş bir gün gibi terk eder. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ahbet yani, ilahi, Allah'ı sev. Yana bakın, marzeti dairesi. eza dairesinde yürümek. İşte fıtat-ı insaniye bu mana için yaratılmış canavah. Şu manaya masaliyetimizi <gülüyor> külleştirsin. <gülüyor> cami kılsın. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu istidada binaen hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifeti ilahiye ve muhabbeti rabbaniye ve ubudiyeti subhaniye ve marziyat-ı rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür, baki bir ömrü kazammun eder ve ebedi ve baki bir ömrü intihar eder ve baki ve la yemut bir ömür hükmüne geçirir. Bunlar işte bakın <gülüyor> marifet, muhabbet, ibadet ve rızaya medar amel neye gidiyor? sermediği manzaralara biliyor. Müslümanın arşiv değer. Allah şuurumuz var. Bak şimdi zamanın en küçük birbirine an. Bir anı seviyeliste. Çok kısa. Şimdi gözünü açma ve kapama anı ifade etmez ama kaba ifadeyle an. Bir anı seviyor. Gözünü açsın ve <gülüyor> kapar. Hakikat noktasında iş nedir biliyor musunuz? Her an ahiret namına bir arşiv değendir. Arşiv. Melekler çekiyor. O an sabitleşiyor. Sabit Şimdi şu dört manaya meda düşünürsek, kambin Müslüman ne yapmazsınız? Bunu söyleyip dersimizi bir fatiye ediyoruz. Daha başlamadık ama ders çok tatlı, çok ağır emyet olduğu için daha gidemedim. Bakın, <gülüyor> cana Hak herkese bir herkesin bir eceli fıtrisi, bir ömrü tabisi var. Getmişsinse, seksinse, ne kadar vermişse o bilir. Ülken sahibi kimdir? Allah. Cana Hakk'tır biz onun takdirini ne yapmalıyız? <gülüyor> Şimdi zamanın iki değeri var, bir yatay değeri var, bir de dikey değeri var. Zaman anlardan öteşekkil mi? Yani zamanın yatay değeri, zamanın yatay değeri kronolojik bir değerdir. Dün, bugün, yarın, 2011 bitiyor, 2012 gelecek. 10 sene sonra 2022-2032-42 Hz. İsa'nın doğumu millattan önce, millattan sonra bunlar hep ne? Yatay. Bu zamanın yatay şeyi uzantısı. Dün, bugün, yarın. Hazreti İsa'nın çarşamba, perşembe hep ne değeri? Yatay. yatay değer. Yatay değer zaman içerisinde yine yatay değeri kronolojik olarak belersek işte 24 saat bir gün saat Dakika, saniye, an. Böyle açılıyor değil mi? Bir de dikey değer Allah'ın kamil kulları ne kazanmışsa yatay değerden ziyade dikey değerde kazanmışlar. Ya. Biraz açayım. Açın, açın, açın. Dikey, değer, dikey, <gülüyor> dikey değer ne? Şimdi an. Şimdi anı tutalım. Mesela şimdi saat diyelim ki onun kaç geçiyor? 10-15 geçiyor. Tut orayı. Sabitleşti böyle. Hayalinde. Şu an. Dikey değer o anı derinleştirmek. Nasıl derinleştireceksin? O ana imanı koy. Marifeti koy. Tefekkürü koy. Sadakat Teslimiyeti koy, fedakarlığı koy, cud ve sekayı koy, huzuru koy, huşuyu koy, koy, koy. Dikeyi değer nereye gider? Sonsuza gider. Çünkü kemalat nedir? Kemalat filayet sonsuza Da, ana medar kulu anlay ana medar kulu yakalayan bir Müslümanın marifet derinliği de çok büyük an ben eskiden çok söyleniyordu ki anınla ol anınla ne ol kulu kul. anınla onunla daime götürür Allah dikey boyutumuzu da derinmiştir Evet, baki hakikinin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir saniye, bir senedir. Belki, seneler. Bu sıranın ne nedir? Seneler. Nedir? O anı yakaladığın zaman, o an arşiv değeri oluyor. Rahmet ve niyet ilahi onu da ne yapmıyor? Zahiyeti ya. Bazen ehadiyet sırrı ile, o anı yakaladığın zaman, o Müslüman, o anın bereketinden, rahmet ve inayetin tecrübesinden cennete giriyor. O an, yani, yani, sadece o an, bir an, bir an bazen yetiyor. Bakın şimdi, <gülüyor> vahidiyat kalımına göre bir Müslümanın cennete girmesi çok şarta tabidir. Ve zordur. Zorun da zordur. Evet. Namazdan kalacak, ordunu işleyecek, İslamiyeti yaşayacak, günahlardan kaçınacak, hüvesi hüvesine İslamiyet'in getirdiği bütün emirleri hayatında bizzatı tatbik edecek, sonra da rahmet ilah eden ümit edecek, bekleyecek inşallah. Çünkü peygamber de dahil hiç kimse cenneti, cenneti, ibadet ve taatinin karşılığında alınır. Cennet faziletir sonra Rabbani'dir. Şimdi vahidiyet kanununa göre zor. Ama eadiyet sırrıyla o an, bazen bir an insanı cennete götürür. Anda hem hassiz bereket hem hassiz terakki, hem de hassiz ne vardır? O denli vardır. Allah iyiliğin, esferi safiyy. Zamanın en küçük birimi an. Bazen bir anın içerisine cennet sağar, bazen bir anın içerisine cehennem girer. Bir anda cennette girer, sağar, cehennemde de sağar. Kütübü sitede meşhur bir hadis var. Bir kadın, üfessiz bir, bir, bir kadın çölde. Koyudan su çekecek, susuz çölde kalmış. Bir köpek, dersiniz, bir kelp yavrusu köpek, ölmek üzere, dili çıkmış. İhsar hasleti. İslamiyet'te İhsar hasleti çok yüksek bir sıfat. Ne demek efendim? Başkasını, nefsinden ziyade onu düşünmek ihsar. Önce bana, sonra başkasına değil, önce ona Sonra bana. Ishar hasreti. Müslüman'da bulunması lazım gelen çok önemli bir hasreti. Ishar. Bakın. <gülüyor> Ayet-i kerime gelin. Asrı sadete böyle hayalim gidin. O gün mesela Ramazan orucu millet iftarını açacak. Ne var iftarda? Kurma. Allah bereket versin. Yine de arka İran fethedilinceye kadar sahabeler beyaz ekmeği tanımlıyorlar, görmemişler, yünemişler. Kupkuru arka ekmeği, çadır ekmeği yiyince burada hırt diye ne yapıyor? Kırçık batıyor. Kurma. En zenginin içerisinde belki yani yine nisbi o kadar öyle bir hayat içerisinde yaşamışlar sahabeler. Bir sahabeler? Koyun kafasını pişirmiş, hazırlamış, tam beri açacaklar. O gün bir koyun kafasını yemek, bugün dünyanın en büyük bir lokantasında ziyaret çekmekten daha cazip, onunki şartlar noktasında. Tam böyle sahabe iftara yakın, hanıma demiş ki, Hanım, bak biz bunu yemezse pire, bizim şeyimiz var, yiyecek, iftara açacak imkanımız var belki komşu daha muhtaçtır. Gel ona yanındaki komşuya vereyim. Hanım da sahibi ya, olurdur efendim, hemen alıyorlar paketi, yanındaki komşuya veriyorlar. Tabii komşu açıyor, hoşuna gelir. Ünlü hayatında görmediği kelle. Böyle bir iki dakika, sana belki yanındaki komşu daha muhtaçtır. O ona, o ona tam yedi evi, dön kelle tekrar aynı eve geldi. İshar hasreti. Sonra ayet-i kerime geliyor. Şimdi i kerime geliyor. Şimdi kadın bak, bir kadın İshar hasreti. Mahlukata şefkat. Tuttuk diyelim. kendisi içmedi. Suyu Köpeği içirdi, hayatını kurtardı. Peygamber öyle ki Cenab-ı Hak o kadını affetti ve cennetine kurdu. Bir an, bir başka kadın, dört yüz sene yaşamış, hep ibadetle, salatada geçiren bir kadın bir kedi yavrusunu içeriye kapatsı, üç gün ona hiçbir şey vermedi. Peygamberimiz, Allah o kadını da cehenneme koydu. Amin. Ah. Ve alayı Allah nazarına. Şimdi burada tabi kısarlı sıra. Ağaçta mesela bir ağacı düşün, ağacın başında bin tane elma var. Evet. Ağacı bir ülke kabul et. O elmanın her birisi de ki ya bizim ülkede benim on bin tane kardeşim var, canım var, ziyerim var burada. ağacı düşün böyle. Aynen büyük bir ülke değil büyük. O elmaların her biri o diğer bütün elmalarla ne yapar? Teneffüs eder, eder. Bak arkadaşım <gülüyor> köyüm milletin, memleketin öyle. Ama koparsa toprağa düşer de çürür. Kopmamak imanın Resulü'yeti. İşte Rısa iman hakikaten bu kadar tahşidat yapılmasının sırr-ı azim Onun için zamanı cana bakın Hakk'ın meder kullanırsak onun akademinde ne çıkacak? inşallah cennet bir çıkacak. İnşallah, o zamanı hakkıyla değerlendiren o anı yakalayan ve o an içerisinde tam derinliğe ulaşan kullardan yüzeyiz. Amin. Yani,